Zaman yayıncılık sunar. Bizi buraya isteyen kullarını kullara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olma şerefine yükseltmek için Allah getirdi. Kullarını yeryüzünün baskılarından özgürlüğe müşrik batıl öğretilerin dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine çıkarmamız için Allah getirdi. O Allah ki insanları kendisine çağıralım diye bizi diniyle şereflendirip kullarına gönderdi. Yıldızlar gibi Yazan Mehmet Efe Yöneten Mehmet Burhan Genç İnsan Aşağının aşağısından yüceliğe yükselebilen Yine aziz ve kutluyken Zelil yani alçak ve zalim olabilen zıttıklar arasında aklı, kalbi ve ruhuyla her an tercihte bulunan, etkileyen ve etkilenen. Görünen ve görünmeyen sayısız tehlikeler karşısında son derece zayıf ve güçsüz, görünen ve görünmeyen sayısız lütuf ve ihsanın muhatabı olan. Merhameti, nefreti, aşkı ve kini, öfkeyi ve sükuneti, adaleti ve zulmü, kısacası Güzeli ve çirkini özünde barındıran Ama hep bunlar arasında tercihler yapan Yapacak olan En güzel surette yaratılmış insan İnsanlar Yaratan ve her şeye belli bir karşılık koyan Allah'ı Ezelde tasdik etmiş bir ruhun sahibi İslam fıtratı üzere doğan insanlar ve cennetle cehennem arasında melekle şeytan arasında geceyle gündüz arasında şirtle tevhid arasında haksızlık ve hak arasında korkuyla ümit arasında yalpalayan insanlar nesiller şeytanın ivasıyla ruhlarını kirletmiş iyiliğin doğruluğun Fıtrat üzere yaşamanın karşısında olmuş, Zulmü, yalanı ve inkarı seçmiş, Zalim nesiller, Körelmiş, kalbi kabuk bağlamış, Şaşkın ve sapkın nesiller, Ve yaşadıkları bayağılıkta, Ruhları feryat eden, acı çeken, Ruhları ve benlikleri, özgürlüğü, Merhameti, adaleti ve sonsuzluğu isteyen, Zavallı nesiller. Rahman, Rahim, ve adil olan Allah'ın yaratıp başıboş bırakmadığı, kendine çağırdığı, yollarını gösterdiği, sonsuz esenlik diyarını teklif ettiği, ama bu çağrıya kin ve öfke kusmuş, basit dünyevi menfaatleri için felaket ülkesini tercih etmiş, heva ve hevesine uymuş, helak olmuş nesiller. Allah'ın gönderdiği ışığı söndürmek isteyen, Peygamberine zulmeden birbirinin felaketi olmuş nesiller, değerden yoksun karanlık nesiller. Ve aydınlık nesiller, aydınlatan nesiller, peygamberi nesiller, elmas gibi, altın gibi nesiller. Altın nesil fıtratı üzere yaşamayı tercih etmiş, Allah'ın esenliğini kuşanmış, onun çağrısına kulak vermiş ve bunu çağlar üstüne taşımış altın nesil. İşte 1400 yıl önce, yeryüzünde Allah'ın muhatabı olmanın en güzel örneğini vermiş bir nesil. Onlar fırtınadan sahile, Geceden sabaha eriştiren yıldızlar gibi gider, insanlığı donatan yıldızlar gibi. İslamın üçüncü önderi Hazreti Ömer'in devri, adaletin ve saadetin doruğu bir devir. İslam ordusu. Zamanın zenginlik, devdebe ve zulüm devlerinden İran'ın önlerinde. Ve İslam elçisi İranlı komutan Rüstem'in karşısında. Efendimiz, Arapların elçisi geldi. Şu anda dışarıda. Çabuk içeri al ha, Şuna bak Bizimle savaşacak ordunun herkese cıvız bir at Hırpani bir kılık ha, bak, bak bak bak Silahlarını bırakmadan hallara basıyor. Kumandanın huzurundayken silahlarınızı bırakın Ben size gelecek değildim Siz çağırınca geldim Barış istiyorsanız Beni böyle kabul edersiniz Değilse dönerim Bırakın Nasıl isterseniz Buyurun otur. Bu ne cürret. Mızrağını halıya sapladı. Kendisi toprağa oturdu. Biz sizler gibi süslü döşemelerde oturmayız. Siz muhtaç ve zayıf bir kalinsiniz. Önceleri bize ancak direnmek için gelirdiniz. Şimdi sizi buraya getiren nedir? Bizi buraya isteyen kullarını kullara kul olmaktan kurtarıp... ...Allah'a kul olma şerefine yükseltmek için...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 Ve İranlı komutan tehlikenin büyüklüğünü fark ediyor. Ama ne şah ne de diğerleri anlayamıyorlar. Güçlü orduları ve zenginliklerinin verdiği gurur onların yenilgisi oluyor. Ve birbirlerine sımsıkı bağlı Allah'ın dinini hakim kılmak için birbirleriyle yarışan azınlık Allah'ın bayrağını dikiyor bakır uygarlığın tepesine. Allah'ın bayrağı yani adaletin yani özgürlüğün, yani rahmetin bayrağı. Yani insan olmanın olur. İşte bu ordunun kumandanı saat bin Ebi Vakkas ve İslam'a girdiği günlerde annesiyle arasında geçerler. Hayırlı akşamlar Allah'ın selamı üzerinize olsun Ne oldu abi Birbirimize verdiğimiz selamı da değiştirdiniz galiba Evet kardeşim İslam bize selamların en güzelini verdi İstediğini yapabilirsin abi Her şeyinizle bizden ayrıldığınızı görüyorum Evet Siz karanlıkta yürüyorsunuz Biz ışığa doğru gidiyoruz Siz hayatın karanlığın içinden getirdiği amaçlardan başka bir şey bilmiyorsunuz Boğazlaşmak Kinler Birbirinize zulüm Güçlünün zayıfı olması Zenginin yoksulu kemirmesi Ama biz Farklıyız evet Hepimiz kardeşiz Aramızda zulüm ya da kinin yeri yoktur Hepimiz eşitiz Bizde insan Sadece iyilikleriyle ölçülür Duyuyor musun amir Kardeşini duyuyor musun O benim kardeşim Onun için Yalnızca en güzel olanı isterim. Ya ben? Ben senin annenim. Neden bana karşı çıkıyorsun? Senin için de aynı şeyi diliyorum. Neden kimseye bir yararı olmayan Kureyş'i... ...zengin etmekten başka bir şeye yaramayan şu cansız putları bırakıp... ...Yaradan Allah'ın davetine kulak vermiyorsun? Atalarımın dinini bırakıp Muhammed'e uyacağım öyle mi? Beni iyi dinle inatçı. Ya sen benim sözümü dinler Atalarıma saygısızlığı bırakırsın Ya da ben şu sıcak kumların üzerinde Ağzıma bir lokma bir şey koymadan Ölünceye kadar otururum O zaman herkes seni alkışlar Anasının katili Dini için anasının ölümüne razı oldu diye Bağırırlar arkandan Anne bilmediğin için tamiri Zor bir hataya düşüyorsun Bu hayata beni de ortak etme hakkın yok Şunu iyi canla ki Değil senin bir defa ölümün başımdaki saçlarımın sayısı kadar ruhum olsa, her gün birini alsalar, ne inancımı terk ederim, ne de hislerimin zayıflamasına razı olur. Duydun mu? Evet. Yine iniyor. Ama yapabileceğim bir şey yok. Abi, annemi seviyorum, ona bağlıyım. Ama onu sevdiğim kadar seni de seviyorum. Sen benim öz abiyimsin. Acı çekiyorum. Günlerdir ikinizin hali mahvediyor beni. O kumların üzerinde ağzına bir şey koymadan oturuyor. Sen de başında durmuş onu güneşten korumak için gölge yapıyorsun. Bunun sonu ya senin ya da annemin ölümüyle biter. Sendeki bu sevginin seni İslam'a getireceğine inanıyorum. Biliyor musun, bu asil ve güzel yüzünün cehennem ateşiyle karşılaşmasını isteyemem. Senin için durmadan dua ediyorum. Duyuyor musun? Bu küfür ve şirk üzerine ısrarın iltisi. Oğlunun halka zulmetmeye, tefecilik ve zulme, zayıflara tecavüz etmeye dönmesi için ısrar eden bir annenin sesi bu. Peki ne yapacağız? Ölüyor. Bu teslimiyetin sesi. Ekmek isteyen bir ses bu. Gel. Nereye? Annemize. Göreceksin benim inancımın kararlılığı onu nasıl geri getirecek Aç kalmasının bir şeye yaramadığını anlayacak İnşallah dediğin gibi olur İnan bana İslam senin kalbini aydınlatınca öyle mümin kadınlar göreceksin ki İslam'ı reddeden bir söz söylesinler diye karınları parçalanacak da Dudaklarından böyle bir söz çıkmayacak Mutlu ölecekler Anne, beni duyuyor musun? İki gün oldu, hala bir şey yemeyecek misin? He? Dinle. Ben her şeyin üzerindeki Yüce Allah'ın birliğine iman ettim. Hiçbir şey ona ortak koşamam. Onunla arama hiçbir şey giremez. Allah kitabında şöyle buyuruyor. Biz insana... Anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama eğer hakkında bilgi sahibi olmadığın herhangi bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Evet böyle diyor Allah. Bize düşen ona itaat etmektir. Anlıyor musun? Anladı galiba. Eliyle su istiyor baksana. Ve Uhud'da Allah'ın Resulü... Anam babam sana feda olsun ey Saad. İlk oku at diyecek. Allah'ın erleri sıcak bir imtihana girecektir Saad'ın okuyla. Sümeyye de bir anne. O, kocası Yasir ve çocukları Ammar. Günlerce işkence edildi onlara. İlk inananlardandılar. Kızgın kumlara yatırıldılar. Dövüldüler, hakaret edildiler. Vücutları ateşle dağlandı. Ama onlar putları reddetmekte devam edip Allah'ın birliğini haykırdılar. Acıdan attıkları çığlıklar Allah birdir diyordu. Sümeyye'yi ayaklarından iki deveye bağlayıp develeri ayrı istikametlere sürdüler. Ammar'ın ve Yasir'in gözleri önünde Sümeyye paramparça oldu. Sonra Ammar'ın gözleri önünde babası Yasir'e sönmüş bir ceset haline gelinceye kadar işkence edildi. Ve Ammar. Öldüresiye dövdüler. Kuyulara sarkıttılar. Sırtının derisi ateş ve güneş işkencesinden yüzüldü. Allah'ın Resulü her gün yanlarına gider ve hıçkırıklar içinde sabredin Yasir ailesi. Cennet sizi bekliyor diye müjdelerdi onları. Yaşadığı çağ, asr-ı saadet yani mutluluk çağı adını verenler. Garip, mahsun başlamış bir dinin mensupları, öncüleri. Ufuk insanlar birdiler dört 4 70 300 1000, 10 bin on bin yüz bin oldular bütün kuşaklara çağlar üstü bir tablo sergilediler Allah'ın peygamberiyle omuz omuza yüreklerinde cennet damarlarında sonsuz saadete susamış bir özlem pür iman yürüdüler ve Fussilet suresinde Allah'ın müjdeleri şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip... ...dosdoğru bir yolda yürüyenler yok mu? Onların üzerine melekler iner... ...ve onlara şöyle derler... ...korkmayın... ...ve hüzne kapılmayın... ...size vaad olunan cennetle sevinin... ...dünyada ve ahirette... ...sizin dostlarınız biziz... ...canlarınız ne isterse... ...arzuladığınız ne varsa... ...cennette sizin için hazırdır... ...bütün bunlar... ...esirgiyen ve çok bağışlayan Allah'ın size ikramıdır. İnsanları Allah yoluna çağıran, en güzel ve en doğru amellerde bulunan... ...ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kimdir? İran Ömer'indeki İslam ordusunun kumandanı Saat bin Ebi Vakkas... Uhud Savaşı'nda savaşın en şiddetli gününde Abdullah bin Cahş ile karşılaşır. Abdullah Resulullah'ın halasının oğludur. Abdullah Sad'in elinden tutar ve onu bir köşeye çeker. Şimdi sen dua edeceksin ben amin diyeceğim. Sonra da ben dua edeceğim sen amin diyeceksin. Olur mu? Elbette. Hadi başla. Allah'ım. Bana düşmanla karşılaştığım zaman... ...karşıma güçlü... ...zorlu bir kafir çıkar. Kıyasaya uğurşayım onunla. Sonra onu öldürüp... ...silahlarını alayım. Amin. Amin. Sıra senin. Allah'ım. Beni de güçlü, kuvvetli... ...iyi dövüşen bir adamla karşılaştın. Onunla bu cihadın hakkını verecek kadar çarpışayım. Senin yolunda savaşayım onunla. Sonra ben onu değil, o beni yensin. Ve beni öldürsün. Sonra da benim burnumu, kulaklarımı ve dudaklarımı kessin. Kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen bana burnun, kulakların, dudakların nerede diye sorduğun zaman... ...diyeceğim ki Allah'ım. Ben onlarla çok kusur işlemiştim. Yerinde kullanamamıştım. Onlarla birlikte gelmeye utandım. Senin ve peygamberin için giriştiğim savaşta bırakıp geldim. Kabul et Allah'ım. Hadi. Hani amin diyecektin ya Saat? <gülüyor> amin. Amin. Savaş sona erdiğinde savaş alanını gezen saat Abdullah'ı bulamadı. Abdullah'ı kız kardeşi bulup parmağındaki bir izden tanıdı. Ağzını, kulaklarını ve burnunu kesmişlerdi. Tanınmayacak haldeydi. Tıpkı kardeşçe şehit edilen Hazreti Hamza gibi. O gün Musa bin Umeyr, Hazreti Hamza ve Abdullah bin Cahşı yan yana gömdüler. Aziz şehitler. Adı Zübeyir bin Avvam'dı. Daha çocuk sayılacak yaşta Allah'ın birliğine iman etmişti. Bir gün Resulullah'ın öldürüldüğü haberini alınca eline geçirdiği bir kılıçla Mekke sokaklarına dalmış, eğer haber doğruysa ölünceye kadar Kureyş müşrikleriyle savaşmayı istemişti. Yolda Resulullah'la karşılaşınca dünyalar onun olmuştu. Çocuklarına şehitlerin atlarını koyuyordu. Bir savaş sırasında sırtındaki derin yaraları gören arkadaşına şöyle dedi. Daha çocuk denecek yaştayken Allah'ın birliğine Resulullah'a inanmıştım. Amcam beni vazgeçirmek için durmadan döverdi. Bazen de beni bir hasıra sarar sonra da hasırı tutuştururdu. Sırtındaki yaralar o hasırların yanıklarının izi. O izleri Allah'tan başka kimsenin görmesini istemezdim. İki kez Allah için hicret etti. Bütün varlığını, yurdunu ve sevdiklerini terk etti. Allah'ın Resulü ve arkadaşlarıyla girmediği savaş yoktur. Allah'ın dinine ve Resulüne karşı olmadık fitneler çıkartan... Kötülük yuvası haline gelmiş, Yahudilerin kalesi Hayber'in kuşatıldığı savaşta Hazreti Ali ile birlikte haykırıyordu. Vallahi biz ya Hamza'nın tattığını tadacağız ya da bu kalenin kapılarını açacağız. O da Hazreti Ali'nin halifeliği sırasında şehit oldu. Ya Allah'ın Resulü, altın neslin mimarı, rehberi, onun da sırtında yaralar, izler vardı. İslam'ın ilk günlerinde, yani henüz tek başınayken, Taif'e gidip Allah'ın birliğini anlatmaya çalışmış, Taifliler çocuklarına taşlatmışlardı onu. Bir hasırın üzerinde yatıp kalkıyordu. Her sabah evine giden Hazreti Ömer bir sabah onun mübarek sırtını morartmış hasır izlerine bakar. Ya Resulallah Bizans'ın kisraları İran'ın şahları ipek yastıklara yaslanıp kuş düğü döşeklerde yatarken sen ki Allah'ın Resulüsün Allah sana Bizans'ın İran'ın anahtarlarını vaat etti. Yeryüzünün en şerefli insanısın sırtında izler bırakan sert bir hasırda yatıyorsun. Ya Ömer der Resulullah, istemez misin ki dünya onların olsun, dünyanın yalancı rahatlığı onların olsun, ahiret, ahiretin gerçek mutluluğu bizim olsun. Zaten onların bu dünyevi rahatlığı da uzun sürmeyecek, Allah'ın askerleri onları tahtlarından alaşağı edecektir. Ey Allah'ın Resulü Allah'ın sana bildirdiğini uygula biz seninleyiz Allah'ın adı üstüne yemin ederim ki biz Yahudilerin Musa'ya dedikleri gibi haydi sen ve Rabbin gidip düşmanla savaşınız biz burada bekliyoruz demeyeceğiz. Sen ve Rabbin kime düşmansa biz de ona düşmanız kiminle savaşırsanız biz de sizinle birlikte savaşırız. ...seni en güzel gerçekle gönderen Allah'a yemin ederim ki... ...sen bizi nereye kadar götürürsen götür... ...seninle birlikte oraya kadar yürür... ...Allah sana fetih ihsan edinceye kadar... ...sağında, solunda, önünde ve arkanda çarpışırız. İşte Miktat bin Amr. O da ilk Müslümanlardandı. İslam'ın ilk savaşının öncesinde... Arkadaşlarıyla toplanan Allah'ın Resulüne böyle seslenmişti. mikdadın sözleri Resulullah'ı gözyaşlarına boğmuştu. Bu kez Sa'd bin Muaz ayağa kalktı. Ey Allah'ın elçisi! Biz sana inandık ve seni tasdik ettik. Getirdiğin Kur'an'ın hak olduğuna şehadet ettik. Seni dinlemeye ve sana uymaya and işte. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a and olsun ki sen bize denizi gösterip dalsan tereddüt etmeden biz de seninle birlikte dalarız. Bizden bir tek kişi bile geride kalmaz. Biz mücadelede sebat etmeyi düşmanla karşılaştığımızda sadakat göstermesini biliriz. Dileriz ki Allah sana bizden gözünü aydın kılacak kahramanlıklar gösterir. Allah'ın bereketine, yardım ve koruyuculuğuna dayanarak seninle birlikte burada Bedir'e yürüyeceğiz. Ve yürüyün dedi Hazreti Peygamber. Müjdeler olsun size, yürüyün. Yürüdüler, gösterdiler Allah'a imanın ne olduğunu. Yürüdüler, cehaletin, azgınlığın, karanlığın üzerine bir inanç ve aşk denizi gibiydiler... Dalga dalga vurdular zulmün kayalıklarına, durmadan yeniden yerle bir ederek yalan duvarlarını güneşi getirerek çözülmeden yılmadan kötülüğün cehennemiydiler, mazlumların yoksulların çocukların cenneti iyiliğin ve güzelliğin sönmeyen güneşiydiler. Osman'ın ne olduğunu gösterenlerden Hubeyb ve Zeyd bin Desine ve arkadaşları da unutulmaz öncülerdir. Yanımıza silah alsak dahi olmaz mıydı? Ne olur ne olmaz? Hayır. Biliyorsun ki Allah'ın Resulü bizi sadece İslamı anlatmamız için gönderdi. Savaşa gitmiyoruz. Yine de Allah'a ortak koşan bu kafirlere güven olmaz. Endişeden onlar kimleri gelip İslam'ı anlatacak birlerini istediler. Çok kaldı mı daha? Hayır az kaldı. Az sonra Udal kabilesinde oluruz. Hey şuraya bakın. Gelenler var. Hem de nala geliyorlar. <gülüyor> Herhalde bizi karşılamak için geliyorlar. Durun bakalım. Nereye böyle? Siz kimsiniz? dal kabilesinin yiğitlerinden bazı Biz de size geliyor. Resulullah'tan istediğiniz öğretmenler grubuyuz. Öyle mi? Çok iyi. Biz de sizi bekliyor. Gözlerimiz yollarda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Sen Hubeyb dedikleri adamsın değil mi? Evet. Sen de Zeyd bin Desinesin değil mi? Harika. Bu ikisi hariç diğerlerini öldürüyor. Allahu Ekber! Al bakalım sende! Allahu Ekber! Yanlış yere geldin dostum. Doğru Muhammed'in, Rabbinin yanına. Alçaklar! Silahsız olduğumuzu görmüyor musunuz? Bu kalleştiği hayvanlar bile yapmaz. Kes sesini! Tamam. Hepsini öldürdünüz mü? Şimdi şu ikisini bağlayın. Onları yavaş yavaş öldürmeliyiz. Bütün kabileye ele. ele. Bağlı inatların arkasına... Hadi gidiyoruz! yukarı hapsettiler ama onlar paniğe kapılmadılar savaşlarda onlardan çok adam öldürdük bize işkence edip öldürür bunlar ne kadar iyi olur Eğer bu müşrikler bizi öldürürse Allah'ın rızasına bütün müminlerin duasına erdik demektir düşünsene bundan sonra gelecek bütün İslam savaşçıları bizi örnek alırlar sırası geldiğinde Allah'ın yüce dini için can vermenin gerektiğini biz de anlatmış oluruz. Ve tabii cenneti. Allah'ın bizden hoşnut olması. Şükürler olsun. Hey bana bak. Az sonra sizi tenim çölüne götürüp ağaca asacağız. Korkmuyor musunuz? Bizim bu davamızdan... ...daha güçlü bir dava gelmeyecektir ya Ve iyi bil ki... ...bu davacın ölenlerin şerefine... ...denk başka bir şeref yok. Niye korkalım? Seviniyoruz. Şereflerin en güzeli bizi bekliyor. Onları çöle götürdüler. Hubeyb asılmadan önce son bir iki rekat namaz kılmak istedi. Kabul ettiler. Namazını kılan Hubeyb etrafına doluşmuş müşriklere seslendi. Eğer ölümden korktu da namazı uzattı demeyeceğinizi bilseydim... ...şu namazı daha çok uzatmak isterdim. Ama size Allah'a iman edenin gözünde ölümün korkulmayacak bir şey olduğunu göstermek için namazı kısa kestim. Susturun şunu. Hadi asalım artık. Asalım. İntikamımızı alalım. Ölüm. <gülüyor> Ölüm mü? Beni öldürecek misiniz? Ben iman ettim. Siz iman nedir biliyor musunuz? İslam'a bir değil bin Hubey feda olsun. Allah. Im. Mertçe karşımıza çıkmayıp bizi kalleşçe öldüren şu elleri baltalı, gözleri kin dolu gürühu kahpek. Allah. Im. Resulüne bildir. Canımı veriyorum. Ama onu seven bir kalbim var. İnancımı koruyarak öldüğümü bildir ona. Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah. Ve aleykümselam selam ya Hubeyb dedi Resulullah. Mescidde etrafındaki sahabiler şaşırdılar. Ne olduğunu sordular. Müşrikler bir şehit ettiler dedi. Ama gerçekte o kazandı. Yürüdüler ve kazandılar. Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn, Taif, Tebük, Hayber, Mute, Yermuk. Yürüdüler putların, efendilerin, kralların, zalimlerin üstüne. Allah'ın Resulü'nün aralarından ayrılması da durdurmadı onları. Yine yürüyeceklerdir. İran üzerine gönderilecek orduya müminlerin üçüncü önderi Hazreti Ömer'in öğütleri de kıyamete kadar parıldayacaktır. Ey saat dedi Hazret Ömer. Sana Allah'ın resulünün akrabası, onun havarisi dediklerine bakıp da gurura kapılma. Yüce Allah kötülüğü kötülükle defetmez. O kötülüğü iyilikle yok eder. Allahla kul arasında kulluktan başka bağ yoktur. Allah onların Rabbi, onlar da Allah'ın kullarıdırlar. İnsanlar arasındaki farklılık ona dönüşten sonra gerçekleşir. Allah katında güçsüzlerle şerefliler aynıdır. Bak Allah'ın Resulü ne yapıyor idiyse sen de öyle yap. Yoksa kaybedenlerden olursun. Adaletin belirtileri utanma ve cömertlik, meyvesi ise rahmet ve şefkattir. Allah her insana bir kapı, her kapıya da bir anahtar yaratmıştır. Adaletin kapısı ölenleri düşünüp ölümü unutmamak, ona iyi amelle hazırlanmaktır. Adaletin anahtarı zühttür. Züht, üzerinde hak bulunandan o hakkı alıp haklıya teslim etmektir. Bunda herkes eşittir. Size yeterli olanla yetinmesini bilin. Allah'ın verdikleriyle yetinmesini bilmeyen hiçbir şeyle doyamaz. Gidin. Mazlumların hakkını alıp kendilerine verin. Ölümü hep yedeğinde taşımış, doğuma ve ölüme karşılıkların en güzelini, en anlamlısını vermiş. Hesap gününe uzanan yolda hesabını yapan, alnını, ruhunu ve yüreğini her zaman ak tutmaya titizlikle dikkat eden, doğruluktan taviz vermeyen cennet bir nesil. Güneşin kırılmaz bir aynası gibi etrafına hayat yayan bir nesil. İnsanlığın yüz akı bir nesil ve nesilleri altın yapan Allah'ın dini. İşte Hazreti Ömer'in vefatı. Mescitte namaz kılarken arkadan bıçaklanarak şehit edildi. İçeri giren sahabiler onu kanlar içinde Yerde yatarken buldular Aman Allah'ım Ne olmuş Ömer'e böyle Yere yıkılmış Kanlar, kanlar. Bunlar onun kanı Görmüyor musunuz Namazdayken biri sırtından bıçaklamış onu Aman Allah'ım Onu bıçaklamışlar, bıçaklamışlar bıçaklamış. Alçaklar susun Kardeşler Biraz susun Müminlerin emiri konuşmak istiyor galiba Bana kim kastetti diye sordu Hazreti Ömer Derhal bana bu hançeri saplayanı bulun Bir de halk benim için ne diyor tahkik edin Derhal o kastedeni sırtına bu hançeri saplayanı bulun Birkaç kişi de halkın halife için ne dediklerini tahkik etsin Nereye gittiysek halkı senin için ahlar bulduk. Herkes Allah'ım Ömer'i başımızdan alma diye hüngür hüngür yakarıyordu. Demek gönüllere taht kurmuşsun. Herkes seni seviyor. Ya Emir el-Müminin. Seni hançerleyen kim olduğunu öğrendik. Mugire bin Şube'nin kölesiymiş. Ömer titrek sesiyle Allah'a şükretti. Sana şükürler olsun Allah'a, şükürler olsun ki benim kanıma bir Müslüman girmedi. Eğer beni bir Müslüman öldürseydi, demek Müslümanlar içinde benden memnun olmayan biri varmış diye düşünürdüm. O zaman senin huzuruna nasıl gelirdim Ya Rabbi? Hamdolsun ki bir Müslüman girmedi kanıma. son dakikalarını yaşıyordu Ömer etrafındaki sahabiler birkaç gün önce mescitte verdiği hutbede söylediklerini hatırladılar işte size anlattım peygamberi demişti Ömer o kutlu insanı ne mutlu sana ey büyük peygamber ya sadıklar sıddıklar bu dine malıyla ve canıyla tereddütsüz bağlanmış olanlar ne mutlu sana ey Ebu Bekri Sıddık Ve şehitler Allah'ın yolunda canlarını tereddütsüz feda etmiş O ebedi diriler Ne mutlu onlara Nerede sen, Nerede şehitlik yarına Nasip olur mu sana Allah'ın lütfu geniştir Seni hicret ettiren Onu da sana lütfeder Ey Allah'ın peygamberinin halifesi Allah'ın Resulü hayattayken senden hoşnuttu Vefat ederken tavsiye ettiği kimseler arasındaydı Ondan sonra gelen Ebu Bekir de senden razıydı Ve sen halifeliğin müddetince halkı hoşnut ettin Herkes senden memnun Biz de öyle Şimdi gidiyorsun. Bütün halk da arkandan ağlıyor. Sen dedi Hazreti Ömer. Allah'ın huzurunda da böyle olduğuna şehadet eder misin? Şahidim olur musun? Sen peygamberin amcasının oğlusun. Şehadet eder misin? Elbette. Elbette ya Ömer. Bu sözler onu rahatlatmıştı. Artık başımı yere koy dedi. Toprakta da olsa... ...ruhumu rahatlıkla teslim edebilirim. Hansa. Bir anneydi. İslam'dan önce... ...kan davası yüzünden öldürülen... ...iki kardeşi için... Üzüntüden intihar etmeyi düşünen şairi Hansa, İslam'dan sonra öncülerin annelerinden biridir o. O da İran'a giden orduya dört oğlunu gönderdi. Benim kahraman yavrularım. Yemin ederim ki siz aynı annenin ve aynı babanın çocuklarısınız. Ben kocama ihanet etmiş bir kadın olmadığım gibi babanız da mazisi lekeli bir insan değildir. Ve ben kendi isteğimle İslam'ı kabul ettim. Yine kendi arzumla Allah için hicret ettim. Sizden gireceğiniz savaşta bu asaretinize uygun... ...cesaret ve kahramanlık bekliyorum. Din düşmanlarına ilk hücum eden siz olmalısınız. Sizin arkalarda değil daima ön safta çarpıştığınızı görmeliyim. Çünkü bu savaş... Eski savaşlarınız gibi adi menfaatler uğruna yapılan bir çapulculuk ve yağmacılık savaşı değil. Elleriyle yaptıkları putlara tapan, kız çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşete devam eden müşriklere, Allah'la kullar arasında engeller koyanlara doğruyu, hakkı gösterme savaşıdır bu. Kısacası bu cihatta emir Allah'tan, kumanda da Resulullah'tandır başka söze ne hacet. Ya İslam'ın zafer bayrağını Kadisiye'ye dalgalandıracaksınız ya da bu din uğrunda cihat ederek şehit olduğunuzu duyacağım. Şimdi şimdi gelin de sizi bir kucaklayayım. Hansan'a, Hansan'a cepheden haber geldi. Çocuklarımdan bir haber var mı? Evet. Dördü de... Evet. Dördü de çarpışa çarpışa... Allah'ın rahmetine kavuşmuşlar. Yani... Yani ben şehit anası mı oldum? Evet. Hem de tam dört şehit anası. Zafer? Zafer kimlerde? Zafer Müslümanlarda. Şu anda Kadisiye'de Allah'ın bayrağı dalgalanıyor. İslam'ın bir zaferi için... Feda olsun dört oğlum. Ya Rabbi... ...bana emanet ettiğin dört kahramanı... ...yine senin dirin uğrunda feda etmiş bulunuyorum. Benim için şehit anası olmak... ...yeterli bir ikramdır. Bunu benden esirgeme. Sümeyra da bir anne ama o Allah'ın Resulüne olan sevginin timsalidir. Babası, kocası ve çocukları Uhud savaşına katılmışlardı. Onlara Resulullah'ın kılına bile dokundurtmayacaksınız diye tembihlemişti. Birden koşup gelen bir kadın Resulullah'ın savaş meydanında öldüğünün konuşulduğunu söylemişti. Dünyası başına yıkılmıştı adeta. Hemen savaş meydanına koştu. Az sonra bir topluluğa rastladı. Sizler söyleyin bana Resulullah nerede? Ah, Resulullah nerede bilmiyoruz. Ama bak bu yerde yatan senin çocukların Allah için şehit oldular. Şükürler olsun. Ama ben Resulullah'a soruyorum. Durmayıp koşmaya devam etti. Az sonra yeni bir topluluk gördü. Resulullah'ı gördünüz mü? Resulullah nerede? Sümeyla bu yatan baban. Şehit oldu. Şehitliği kutlu olsun. Siz bana Resulullah'a söyleyeyim. Nerede o? Koştu. Her gördüğüne soruyordu. Deliye dönmüş gibiydi. Az ileride bir başka grup kocasını gömüyordu. Onlara da sordu Resulullah O bizim hayatımızın hayatıdır. Resulullah yoksa ben dünyayı ne yapayım? Sadece onu soruyordu Sümeyra. Çünkü oydu Allah'ın rahmetine aralarında dolaştıran. Çünkü o sevgi demekti, adalet demekti. Yalnız ve yalnız Allah'a bağlanmanın özgürlüğü demekti. O Allah'ın elçisi, Allah'ın çağrısının yaşayan örneğiydi. Onun elleriyle örüldü kurtuluşun bayrağı. Onunla tanıdılar Allah'ı. Onunla bildiler, onunla sevdiler... ...onunla yürüdüler... ...kurtuluşun meşakkatli yolu... ...ve Sümeyra kadın... ...nihayet gördü onu... ...şükretti... ...sonra Resulullah'a şöyle dedi... Ya Resulallah... ...gök parça parça olup yarılsa... ...başıma dökülse... ...yer yarılıp beni yutsa... ...evladım ölse, babam ölse gam yemem... ...sen hayattasın ya... ...Allah'a ne kadar şükretsek azdır... Şehit nesil. Yalnız peygambere değil. Birbirlerine de sımsıkı bağlı bir nesil. Yarmuk savaşı. Bizans İmparatoru Heraklius'un ordusuyla İslam ordusu savaşmaktadır. Yaralanan Müslümanlar arasında elinde su kırbasıyla dolaşan Hazreti Huzeyfe amcasının oğlunu buluyor. Ama bulduğu bir kan gölü içinde yatmaktadır. <gülüyor> Su su ister misin? Su vereyim mi? Ha? Tamam. Tamam. Şimdi vereceğim. Ha? Su. Su. Ha? Ne oldu? Ne, ne, neden elime vuruyorsun? Su istemiyor musun? Ha? Su istemiyor musun? Nereye? Oraya mı götüreyim? Suyu ona mı vereyim? Tamam. Tamam. İkirmi. İkribe senle mi yaralandın? Aa, al su getirdim işte. İç. Hadi iç. Bir damla su yok mu? İkribe. İkribe ne oldu? İçmekten vaz mı geçti? Nasıl? Aa, suyu ona mı götürmemi istiyorsun? Peki. Peki. İhaşş. Allah O da ağır yaralı. İaş. İaş. Beni duyuyor musun? Al. Al su işte. İaş. Şehitliğin kutlu olsun. Suyu yetiştiremedim ben. Baharı dönüp ekimeye yetişin. Aman Allah'ım, o da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. O, amcamın oğlu, amcamın oğlu. Belki, belki suyu ona yetiştirebilirim. Yüce Allah, ım. o da suyu içemeden ölmüş. Ve Huzeyfe suyu kimseye içiremeden ortada kala kalır. Öncüler, gövdelerinde ölümsüz çiçekler açan, alınlarında sürekli secde gülleri hep geri dönmeyi ve yeniden, yeniden erişmeyi isteyenler. Çağrıların en güzeliyle, en ölmeziyle sevdamızın ufkuna gerilenler. Zaman, her müminin Allah uğruna hakkı savunacağı zamandır. Zalimlerle bir arada yaşamak zulmün ta kendisidir diyen Hazreti Hüseyin, Ashab-ı Uhdud, gemileri yakan Tarık bin Ziyad, büyük devrimci İmam-ı Rabbani, Ömer Muhtar, Şeyh Şamil. Cennetini yüreğinde taşıyan Seyyid Kutup, İmam Harun, İskilip'le Atıf, hayatı hapishane ve sürgünlerde geçen, namazıyla kelepçe kıran Bediüzzaman, Şeyh Durgun. Adları ne olursa olsun aynı nesil. Hayatını inançla, kardeşlikle, aşkla, çileyle, fedakarlıkla, sabırla ve tevekkülle kuran, yoğuran ve onu koruyan bir nesil. Erdemi, hikmeti, irfanı, adaleti ve dürüstlüğü kuşanmış, kararlı ve azimli, yeryüzünde inancın ve kardeşliğin uygarlığını kuracak bir nesil. Allah'ın adaletinin duvarı, tuğlası, çatısı... Yüreği bir nesil, bir mum gibi ya da yağmur gibi ışıtan, temizleyen, birbirinin cenneti bir nesil. Dirilmiş, dirilten, insanlığın dirilişi bir nesil. İnsan olmanın, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmanın yükünü omuzlamış bir nesil. Hayatta güzeldiler, ölümde güzel, öldüler bir daha ölmeyecekler. Ya ölümlüler? Ya ölümün anlamını yitirmiş ölüm kusucuları? Tanıyor musun onları? Tanı onları, onlar gecedir gündüze düşman, gecenin gündüzün sahibine düşman... Yeryüzünde kendi cennetlerini kurmak isteyen, ölümden sonrasını yitirmiş, yeryüzünü vahşice sömürenlerdir. Tanı onları. Doymak bilmeyen çekirge bulutları gibi çökerler zayıfların, güçsüzlerin yurtlarına, evlerine. Tanı onları. Kıtalar yağmalayanlardır onlar. Köleciliği din edinenlerdir. Sömürdükçe semirir, güçlenir. Güçlendikçe daha bir güç kılarlar insanca yaşamayı. Durmadan mal yağar ve övünürlerken zenginlikleriyle Karun gibidirler kurdukları tanrı endüstrileriyle Putçu Azer gibi Ve kendilerine karşı çıkanlara sergiledikleri vahşetlerle Firavundur onlar, tanı onları Saklanmasını da iyi bilenlerdir onlar Ekranların, ajansların, manşetlerin ardına ama kanmazsın sen gecenin hırsın ve şeytanın kullarına. Kanmazsın kutsal toprakları çiğneyen yarasanın sevimli, barışçı, sinsi görüşüne. Kulak ver yüreğinin atışına. Kulak ver gecenin, gündüzün, özgürlüğün yaratanına. Ve dikil yeryüzünü çamura ve kana bulayanların karşısına. Onlar düşmandır sana. Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, berrak sulara düşmandır onlar. Ruhlarını istila ettirdikleri yalan, güzelliğe, saflığa düşmandır. Kutsal olanın düşmanıdır onlar. Kana ve ateşe boğarlar. İnsanın, özgürlüğün kutsal ifadesi Allah'ın evini. Sustururlar kurtuluşun, esenliğin sesini. Tanı onları. Duydun mu Sabra'yı, Şatilla'yı, elli bin şehidi, duydun mu Ham'a'yı? Bir sabah ezan sesi gelmeyince camiden, korktun mu bütün insanlar, bütün insanlık adına? Küçük dudaklarına gül yaprakları konan şehidi duydun mu? Duydun mu Halepçe'de sokakları biçen katliamın sesini? Kulak ver büyücülerin kimyasına. Sinsice eriyen gaz bombasına kulak ver Kuşlar, kuzular, kediler ve binlerce insan Kadın, çocuk, genç ihtiyar Sinsi ve kahve bir ölüme kız kıvrak yakalanırlar Gaz bombaları zehirli yılan gibi Onların sana biçtiği ölümdür bu sokulur yavaşça genzine kavurur patlatır zayıf ciğerlerini ve onlar tahtlarını pekiştiren vahşeti seyredalıp rahatları biraz olsun bozulduğunda hem hakların hem katliamların hamileri iki yüzlülüğün en onulmazıyla başına üşüşen gaz maskeli çiyanlardır evrensel barış insan hakları ya da silahsızlanma konferansları aralıksız çalışan fabrikalar seninle döner Orsa rakamları. Parlak jelatin örter mi şeytandan güç alan değerlerini? Onlar bir yalan üstüne bin yalan koyanlardır. Çevir gözlerini, çevir gözlerini vitrinlerden, Cicili bicili kör edicilerden çevir gözlerini, Kurtar gözlerini kara büyücülerin düzenbazların düzenlerinden. Bak! Bak! Sensin yaşama hakkı tanınmayan. Bu başından örtüleri çekilen sensin. Koşarken çelmenen, duvar diplerinde hüzünle bekleyen. Önce hakareti göğüsleyen. Güllerden önce hakareti göğüsleyen. Sevmeyi öğrenmeden acıyı, kavuşmayı bilmeden direnmeyi, dolu dolu gülmeden nefret etmeyi öğrenen sensin. Ama sen tükenmeyensin. Yeşerensin, yeşertensin, öldükçe ölümsüzleşensin, yaşadıkça ölümsüzleştiren. Bütünleşmenin nurdan heykelisin sen. Çağları ölümsüz ışıkla aydınlatan nesil. Ey kumları eşeleyen tırnağı kanlı çocuk. Yalan ve karanlıkla sürüklenen dünyayı kıyametin eşiğinde... Senin ellerin ağartacak Kör edici bir hırsla Kendinden kaçan insan Dünyanın esir eden Doyumsuz tanrıları Mavi yaldızlı Yalancı solduran güzellikler Elbet senden öğrenecek Allah'ın adaletini Ey sonsuzluk bilgisinin sırrına ermiş çocuk Eşele ki Okumların altında her zaman taptaze bir ruh yatıyor. İnsan olmanın anlamı, hayatın ve ölümün bilge kılan yordamıyla, korkuları inanca, acıları özgürlüğe, zorbalığı merhamete çeviren rüzgar senin kalbinde atıyor. Öğrenecek dünya. Ey dünyanın yalanından geçip ahiretin gerçeğini isteyen, ey kaçınılmaz olanın üzerine yürüyen, ey Allah'ın eli, elinin üzerinde olan mümin, ey insanın kurtuluşu, yaratanın hoşnutluğu için, ateşe koşan İbrahim, ey demiri eğiten, ey denizi yaran Musa, Allah'a yükselen İsa. Ey dövülse, sövülse, işkence edilse, taşlansa, Ey güneşi de ayı da alsa çağrısından vazgeçmeyen alemlerin nuru Muhammed Mustafa Ey hayatın anlamını yeryüzüne nakş edenler Meleklerin kutsadığı tevekkülün sabrın teri Ey şeytanın ve insanın şerriyle kuşatılan Yoksulluğun garipliğin açlığın güç verdiği aşk Ey Allah'ın adıyla çarpan inancın kalbi Yükselt sesini, sesinden başka ses yok. Sesin Allah'ın sesi, her şey onunla vardır. Kırılır onunla kullar arasına her giren, sesinle, hayatınla, ölümünle tekrarla. Birdir Allah, ondan başka ilah yok.